Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muayyen belirli zamanı olmadan e, yapılan ibadetlerden ve namazla e, bağlantısı olan ibadetlerden üç ibadeti söz edeceğiz Küsüf, husuf ve istiska namazları Kusuf, Kusuf, istiska namazları. Türkçesi güneş tutulması, ay tutulması ve yağmur duası namazları diyebiliriz. Ee, bir de böyle e, diğer kafirler gibi muayyenli vakti olmayanlardan bir tanesi de korku namazıdır. Korku namazı e, pratikte uygulaması şu anda çok zor olduğundan onu zikretmeyeceğiz. Yani savaş halinde e, Müslümanların namazlarını ihmal etmemek için kıldıkları e, ya da namaza verdikleri şekil e, her halükarda böyle bir uygulama. Kur'an-ı Kerim'de de var. Korku namazı ile salayi yapalım. üç namazı sözü ve istisna namazı. Güneş tutulması ve ay tutulması e, coğrafyayla ilgili işlerden söylüyorum. Şey. Ama herhalde allah Teala'nın mülkünde, bunun tedbirinde e, insanların e, Allah'ın azametini artırmaya kıyameti, dünyanın faniliği, hatırlamaları dönemde iki önemli e, namaz çeşitlilerdir. Kusur ve kusur. Güneş tutulduğunda e, ay tutulduğunda da, müminler bunu her ne kadar bir doğrat yahu ya da e, uzayda kendiliğinden oluşmuş bir olay olarak bilseler de Allah'ın mümkünden Allah'ın kullarının dikkatini çekmek için yapmış olduğu işlerden biri olarak görürler ve e, namaz kılarlar. Bu e, namaza güneş tutulması namazı, ay tutulması namazı Yeter cümle ediyoruz ya küsür ve husus namazları demek Şimdi namazın e, şeklini ayrıntılarına girmeden önce bir hususu tespit e, etmemize fayda var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında küsür ve husus namazları kılırdı. Ee, o zaman da güneş tutuldu ay tutuldu şimdi e, teknoloji geldi biz 200 sene sonraki güneş tutulmasını ay tutulmasını da bilebiliyoruz diyoruz çünkü e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, güneş tutulunca anlıyorlar güneş tutulmasını e, dolayısıyla Sanki sanki bu namaza pani gerek kalmadı şeklinde bir resmesi şeytan evet, zihnimize evet. yerleştirilir. Buna cevabımız olarak deriz ki, evet, biz 200 sene sonra değil, yıl 200 sene sonra 2000 sene sonra hesapta bir tarafta mi bilgimizden daha iyi Güneşin yaratılmasından belki 10 milyon sene önceden lan günün, güneşin tutulacağını hesabını yapan Allah'tır. Yani gökyüzünde geliş güzel, tesadüfen, pratik sıkışıklığından kaynaklanan bir yanlışlık olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Güneş tutulunca ay tutulunca Kılınan namazlar Bunun ne olduğunu bilmediklerinden dolayı değildir. Ee, aynı şekilde Güneşin normal doğu Normal batmasını 12 saatlik zamanında Ayrıntılarını bilmiyorlardı. Şimdi biz bunun ne kadarını biliyoruz ki Yani şimdi Güneş doğmadan önce sabah namazı güneş batınca da akşam namazı kılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve takdimle güneşin ne zaman doğacağını ne zaman batacağını öğren Doğrafya bunu bize öğretiyor. Uzay bilimleri bunu öğretiyor. Sabah namazı kılmıyor. Bunlar yanlış hesaplar. Biz <gülüyor> güneş tutuldu. Güneş açılsın diye namaz kılmıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı aman güneş tutuldu bu tutukluk gitsin <gülüyor> ay tutuldu ay açılsın diye namaz kılınmadı ki güneşinde ayında insanında Rabbi olan Allah'ın büyüklüğü hatırlanmış olsun ona sevde edilmiş olsun diye e, namaz kılınmaktadır bu böyle olunca yani namazın gerekçesi bu olunca güneşin tutulacağını bilsek de bilmesek de, teknoloji ilerlese de ilerlemese de bu namaz e, Allah'ın azametini, dünyanın faniliğini, ahiretin ebediyliğini hatırlamak bakımından kulun yapması gereken ibadetlerden birisidir. Evet. Bunu böyle tespit ettikten sonra küsuf e, namazı sünnettir, müekket sünnetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimiz ve hulefâ-i raşidîm bu namazı kılmışlardır. Bu namaz herhangi bir iki rekat sünnet nafile namaz gibi kılınır. Tek tek de kılınabilir. Cemaat halinde de kılınabilir. Ezan okunmaz. Sadece minarelerden ilan edilir. güneş tutulma namazı, küsü namazı kullanacaktır diye ilan edilir. Ee, cemaatle kılınması halinde e, normal e, iki rekaat sessiz namaz gibi kılınır. Yani imam e, bu namazda sesli kıraat yapmaz. E, küsuf namazından sonra kutbe irade edilmesi, oturarak veya veya ayaktayken imamın konuşmayarak, ahireti hatırlatması, e, Müslümanlara Allah korkusunu hatırlatması, gökyüzündeki efsamın Allah'ın mahlukatı olduğunu, bir şeyin Allah'ın hesabı ve tedbiri dışında olmadığını hatırlıyorum. Fünahlarından dövbe etmediği konusunda ikaz etmesi bugün müstehabı olmaktır. Ama asıl sünnet olan güneş tutulunca iki rekat namaz kılmaktır. Dua edin. Kemal olarak amin demekte de, e, bu hususta müstehabı verdendir. Aynı şey e, ay tutulması hali olan husuf Çin'de geçerlidir. Yani ay tutulduğunda da iki rekat namaz kılınır. Ama bu namazın cemaatli olması gerekmez. Evlerde de kılınabilir. Bunu e, mümkün olduğu kadar e, ay tutulması olayında dışarı çıkıp e, tren seyreder gibi ayın tutuluşunu, güneşin tutuluşunu seyreden e, ve meseleye iman açısından bakmayan cühela gibi davranmayıp iman kıvamındaki bir mümin gibi davranarak ay tutulması, güneş tutulması zamanlarında iki rekat namaz kılmak. Eğer camilerde sahralarda bir yerde toplanırsa Müslümanlar o toplantıda gidip o namaza katılmak Müslümanca olması gereken işlerdendir. <gülüyor> Bir başka e, farklı zamanlarda eda edilen e, ibaretlerden birisi de istiska namazıdır. İstiska, su istemek demektir. Buna Türkçe'de biz yağmur duası ve yağmur namazı diyebiliriz. Böyle anılıyor Türkçemizde. Yağmur duası namazı veya yağmur duası. Ee, biraz sonra zikredeceğiz. Yani yağmur için dua yapmak esastır. Namazda, iki rekağı namazda kılınabilir. Ee, bu hususta e, müekked sünnet var. Bukhari'de, Müslim'de e, sahih hadis-i şerifler var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, yağmur için dua etmiştir. Bunlardan bir tanesini Enes bin Malik e, radıyallahu anh rivayet ediyor ki dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, cuma gecesi gibi rak'en bir e, adamın birisi mescide giriyor ve ya Resulullah mallarımız helak olun yollarınız kesin yani çok ciddi diye yakınınca Allahümme resme Allahümme resme Allahümme resme diye üç kere bize yağmur yağmur Allah bize yağmur yağmur diye dua o anda o anda yüzü de tekdüze bir böyle. Sonra birdenbire kalkan gibi göğlerimizin üzerine e, böyle bir kalkan gibi ya da bir perde gibi bulutlar kapladı. E, sonra yağmur e, başladı. Bir hafta güneş yüzü görmedik. Bu duası üzerine Aleyhisselam Efendimiz bir hafta güneş yüzü görmedik. O kadar bol yağmur yağdı. Ee, aynı adam e, bir dahaki cuma günü e, yine mescide geldi. Ee, adı aynı adam. Ya Resulallah, bu sefer selden gideceğiz. Helak olduk. Yani çok yağdı diye söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de etrafımıza ver ya Rabbi, Etrafımıza ver. Yani çok üzerimize yağdırma diye dua ettiler ve yağmur, bulutlar çekildi. Ee, bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki yağmur için dua etmek, özellikle ziraat için, içime suyu için sorun olduğu zaman yağmursuzluk dua etmek müekked, sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı işlerdendir. Elbette Allah e, yağdıracaksa yağdırır. Yağdırmayacaksa e, insanlar dua etseler ne olur, etmese ne olur denebilir. Ama kulun tedarru'u hali, yani boynu büküklük yalvarır halini göstermesi de bir kulluk çeşididir. Yoksa Allah verecekse verir, <gülüyor> vermeyecekse vermez. Ama Kul e, boynu büküklüğünü, muhtaçlığını göstermelidir. Yani e, bir ay yağmur yağmadığı için ekinlerin sıkıntıya girdiğini, mevsim olduğu halde yağmadığı için insanların su sıkıntısı, içme suyu, kullanma suyu sıkıntısı çekmeye başladıklarını e, varsayalım böyle bir ortamda. Bir grup kulları Allah'ın boynunu büküyorlar, affet bizi Ya Rabbi günahımıza bakma sen bize su ver diyor. Bir grupta e, vermese vermesin. Biz bir yerden buluruz. Diyorlar Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi. Ben tepeye çıkarım. Allah su getirirse ben tepeye çıkarım demişti ya. Yükseklere çıkarım kurtulurum diye. E, kimi gemiye biniyor. Affet beni yarabbi diyor. Kimi de ben tepeye çıkarım boğamaz beni Allah. Diye düşünüyor. İki kulun tavrı arasında çok fark var. O yüzden belki yağmur duası yapılmış olsa gene yağmur yağmayacak. Ee, kabul etmeyecek allah Teala. Göndermeyecek bir hikmete binaen. Bulutlarını göndermeyecek. Ama kul kulluğunu yapar. Kulluğunu kazanmış olur. Su bulamaz rahmet bulur. Veya her ikisi de olur. Hem kulluğunu yaptığı için Allah'ın rahmetine, mağfiretine erer. Hem de güzel bir şekilde Allah'ın rahmetinden su da bulur. Birinci husus özellikle Hanefi mezhebinin kuralları doğrultusunda söylüyorum. Yağmur için dua ile yetinmek de caizdir. Yağmur için iki rekat dua namazı kılmakta vardır. Yani asa esasen yağmur duasıdır bu iş. Yağmur duası. Yağmur için yani insanlar çok ciddi ihtiyaç hissettikleri zaman e, namaz kılınacaksa yine ezanı olmayan iki rekatlık namaz kılınır. E, bu namazda imam Açık sabah namazındaki gibi kıraati açık okur. Namazdan sonra imam bir hutbe okur. Bu hutbede kendisi kıbleye döner, sırtını cemaate verir ve dua eder. Duasında da Allah'tan mağfiretini, rahmetini talep eder. Cemaatte amin derler. Bu e, yağmur duası için veya e, yağmur namazı için çöllere çıkmak, yüksek tepelere çıkmak, yani şehri terk etmek, köyü terk etmek de müstehaptır. Yani deyim yerindeyse e, yağmur bir boyun büküklüğü yalvarmadır oturduğun evde ya da mahalle camisinde bize işte çay siparişi verir gibi yağmur siparişi vermek yerine şeklende bir gariplik olsun diye insanlar yürüyerek işte köyündeki yaylasına dağına çıkar ve dua ederler müstehab olan böyledir hatta kedileri tavukları köpekleri de beraber götürüp ee, yani Allah'ın rahmetinin e, biz günahkarız, bizim için inmez belki ama bu hayvan cihazlar için insin diye e, talep edecek şekilde bir görüntü vermek müstehaptır. Yaşlıların, çocukların, bebeklerin de e, götürülmesi e, zikredilir. Yani böyle yapılması uygundur. Hatta eğer e, yağmur duasından önce dargınlar barışır, küsler barışırsa bu Allah Teala'nın rahmetinin gelmesine daha uygun düşünülür. Ehli Beyt'ten kimse varsa onların gelip duaya katılmaları da müstehap olan veya duanın kabul olması için daha olgun sebepler arasında önerilmektedir. Ee, eğer e, Müslümanlar becerip böyle bir dua yaparlarsa, yağmur duasına çıkarlarsa, orada iki rekat namaz kılarlarsa, bu yağmur yağmamış olsa bile, Allah-u Teala'nın e, rahmetini başka şekillerde celp edecek. Yani Müslüman olarak her halükarda işimize gelecek bir sebeptir. Ee, bunu e, uygulamak e, özellikle bunun uygulanması için bir e, teşvikte bulunmak bir sünnetin yaşanması bakımından da önemlidir. Tavsiye edilir. Burada e, maalesef anmakta mecburiyet hissediyoruz. E, şimdi bu yani köydeki meyhanelerin yanından şarap şişelerinin kenarından e, köyün dışındaki bir düzlüğe, ovaya yağmur duasına giden insanlar e, bunu alay için mi yapıyorlar, gelenek için mi yapıyorlar bu belli değil yani boynu bükük Müslüman'a Allah rahmet eder yağmur gönderir boyun büküklüğü de tiyatro gereği dua yaparken boynunu bükmek, sahte göz akıtmak değildir Köydeki meyhaneler kalkmadan, sabah namazı camide kılınmadan yağmur duasına gitmenin bir gereği yok. Yani Allah günahlarımız sebebiyle bizi azap eder. Eğer rahmetini keserse günahlar sebebiyle keser. E önce günahları kaldırmak lazım. Yoksa kuru kuruya ya da böyle gelişigüzel bir yağmur duası yapmış olmak için yapılan duanın bir faydası yoktur.